10 Kasım 2016 Perşembe saatler 11'i gösteriyor. Açık radyodasınız. Teknik masada Selahattin Çolak, ben Utku Zırı. Yeşil Bülten için radyolarınızdayız değerli dinleyenler. Bugün 10 Kasım dedim affınıza sığınarak... bu günün benim için en önemli kısmı olan... ...annemin doğum gününü kutlayayım. Annem Hülya Zırı'nın. Ve hemen gündemlerimize geçelim buradan. Bugün çok önemli... Bir sürecin aslında her günü gibi kritik bir günündeyiz. Marrakeş'te iklim müzakereleri, Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri devam ediyor. COP22, 22. müzakereler geçen senekinin, 21. Paris'tekinin ardından çok kritik müzakereler bunlar. Zira Paris Anlaşması imzalandı, onaylandı pek çok ülke tarafından Türkiye hariç. Ve bu Paris Anlaşması'nın nasıl işleyeceği aslında, e, nasıl bir yöntemle devam edileceği yola bunların hepsinin konuşulacağı bir müzakere, bir toplantı bu COP22. Ve sürüyor Fas'ın Marrakeş kentinde. Aynı gün COP22'nin başladığı gün Türkiye'de de önemli bir Açılışlar silsilesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Enerji Bakanı Albayrak'ın katılımlarıyla 5 milyar dolar yatırım bedeline sahip 158 enerji santralinin açılışı yapıldı. Aynı gün dememin sebebi ve bu ikisini bir arada vurgulamamın sebebi aslında Türkiye'nin iklim müzakerelerinde Marakeş'te devam ettirdiği o bütünlüklü, müzakerenin bütünlüklü pazarlığın önemli bir ayağının da bu Türkiye'deki toplantı açılışlar silsilesi olduğunu düşündüğümden çünkü hepsini konuşacağız nedenleriyle birlikte açıklayacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çevre ve ekoloji gündemiyle başlayalım yeşil bültene istiyorum. Ancak tabii bu haftanın çevre ve ekoloji gündemini az önce bahsettiğim iki olay belirledi desek yeri. Marrakeş'teki toplantılara gideceğiz. Marrakeş'te bir telefon bağlantısı yapacağız. Sonrasında bu iki olayla birlikte Marrakeş'i Türkiye'nin COP22'deki pozisyonunu, iklim müzakerelerindeki durumunu değerlendireceğiz. Bu iki toplantının önemini şuradan vurgu yapmak lazım. Çünkü Marrakeş'in açılışında Türkiye, Mehmet Emin İmpınar'la baş iklim müzakerecisi tarafından söz alındı. O sözle birlikte Türkiye açılışta girer girmez, başlar başlamaz... İklim finansmanından Türkiye'nin de pay almasını talep etti. Bunu da Green Climate Fund yani yeşil iklim fonu ve teknoloji transferini de öngören Climate Technologies Central Network yani iklim teknolojileri merkezi ve ağ aracılığıyla iklim finansmanından Türkiye'nin pay alması gerektiğini söyledi baş müzakerecisi Türkiye'nin. Aynı dakikalarda Türkiye'de de o toplu açılış töreninde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri çokça tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji çeşitliliğine vurgusu vardı. Bunun altını çizmekte fayda var. Sadece kömürlü termik santraller değil, çöpten elektrik üretilecek tesisler, doğalgazdan, güneşten, rüzgardan, hidroelektrikten, jeotermalden... ...diye sıralanabilir. Özellikle Güneş'in rolü oldukça büyüktü bu toplantıda. Ama tabii bu toplantıya e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özellikle Greenpeace'i hedef alarak... ...Çevre ve Ekoloji Hareketi'ne doğru yine alışıldık sözlerini söyledi bir kez daha... Greenpeace'çiler bizim Karadeniz'e zaten hep bela olmuştur dedi. Elektrik üretirsin önüne dikilirler. Söze gelince de aydın diye geçinirler. Ya karanlıktasın ne aydını? Biz insanlığın karanlıkta yaşamasını istemiyoruz dedi. Aslında bunları demesinin sebebi de yine aynı gün 7 Kasım pazartesi günü bu haftayı başlattığımız gün olan Amasra'daki durumdu sanki. Çünkü Amasra'da hematermik santral projesi için çevresel etki değerlendirme olumlu raporuna Bartın platformu tam 2100. 19 2000'i aşkın imzacıyla bir dava açtı. İşte 6000 nüfuslu bir yer Amasra. 2000'i aşkın bir imzacıyla açılan dev bir davadan bahsediyoruz. Keza Kımpis'te bu davanın taraflarından biriydi. 1300 megavatlık üretim gücüne sahip olması beklenen bir kömürlü termik santral. Bu HEMA termik santrali iki köyü yerinden edecek. Toplamda 43 bin ağaç kesilmesi bekleniyor. Her yılda 6 milyon ton kömür yakılması. Şimdi bu az önce bahsettiğim toplantıda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Enerji Bakanı da haritayı çizdiler. Dediler ki biz evet güneşe de yatırım yapacağız ama kömür stoğumuzu bir eriteceğiz önce. İtal kömür de değil yerli kömürümüzü yakacağız bitireceğiz. Ama diyor ki pek çok iklimci, iklim bilimci... ...o kömürlerin orada kalması lazım. Nasıl olacak bu işler? Karma karışık ama Türkiye pazarlıkları sıkı götürüyor gibi duruyor. Bunların hepsini konuşacağız. Marrakeş'e bir dönelim artık. Telefon hattımızda Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu... ...Duygu Kutluay var. Marrakeş'te kendisi. Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Duygu. Merhaba, hoş bulduk. Evet, eee... Şimdi hareketli geçiyor. Türkiye açısından özellikle hareketli geçiyor. İlk gün ilk sözü aldı. Türkiye talepini iletti. Bir saat kadar o açılışta bunun konuşulmasına o, ara, o ilk e, ajandanın belirlendiği sürenin uzamasını sağladı. Bu gayretiyle de ilk gün günün fosili ödülüne layık görüldü. Günün fosili de sivil toplum örgütlerince Ken tarafından her yıl düzenlenen ve iklim müzakerelerini tıkayan ülkeye verilen ödüldü. İlk günün ödülüne layık görüldü bu gayretiyle. Türkiye artık dördüncü gününde ve devam ediyor Marrakeş'te müzakereler. Oradaki durumu bize aktarmanı nasıl geçiyor Marrakeş? Neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Bunları bizimle paylaşmanı rica edelim. Tamam teşekkürler ee, dediğin gibi Türkiye müzakerelere oldukça hızlı bir giriş yaptı ee, aslında Marrakeş'in biraz öneminden bahsedebiliriz sen, sen de e... acaba duyamıyor muyuz duyguyu? An Sesin bir Alo? gitti geldi duygu ee, tam Marrakeş'ten PAS'tan buralara geliyor tabii olabilir böyle şeyler belki <gülüyor> e, duyamadık ama şuradan kalmıştık ve evet lütfen senden rica edelim onu e, Marrakeş'in öneminden bahsedelim demiştin e, bunu dinleyelim senden. Evet geçtiğimiz sene e, senin de bahsettiğin gibi aslında taraflar toplantısından çok beklenen Paris Anlaşması çıktı Türkiye e, dünyada. Iklimle mücadelenin çerçevesini çizmek üzere hükümetlerin, devletlerin e, irade gösterdiği e, bu, bu tarz büyük bir e, gelişmeden sonra bir sonraki e, taraflar toplantısının çok hareketli geçmesi beklenmiyordu açıkçası. E, Rekor bir hızla Paris Anlaşması yürürlüğe girdi. Ee, bunun için işte dünya e, küresel emisyonların yüzde 55'ine sahip 55 ülkenin e, kendi parlamentolarında onaylaması gerekiyordu Paris Anlaşması'nı. Bu oldu bir rekor hızda. Hatta şu an yüzün üstünde içinde Amerika, Çin, e, Suudi Arabistan gibi ülkelerin olduğu e, ülkelerin kabul etmesiyle yürürlüğe girdi e, Paris anlaşması. Bu da Marrakeş'i bir anda heyecanlı bir toplantı haline getirdi. Fakat Türkiye'nin o ilk çıkışını aslında şey diye düşünüyoruz, acaba şu anda da çünkü to toplantılarda çok söz alınmıyor, <gülüyor> Türkiye belki de o kadar hızlı söz hakkı gelmesini beklemiyordu fakat dediğin gibi açılış e toplantısında hemen hemen ilk söz alan, daha bir saat geçmemişken söz alan ülke Türkiye oldu ve e aslında Paris Anlaşması sonrası da dile getirdiği hatta... E Yine Marrakeş'te 15 yıl önce yapılan 7. taraflar toplantısından beri dile getirdiği özel şartları ve finansman talebini bir kez daha gündeme getirdi. Bu da yani Paris'ten beri çözülmesi bekleniyordu bir yılda. Tekrar dile getirince biraz iyi niyetle KOK Başkanı ara verdi yarım saatlik ama yine çözülmedi. Bu açık gündem maddesi olarak e, kaldı. E, günün fosili seçilmesinin nedeni de aslında e, hem e, bu gündemin daha onaylanmasını geciktirirken bir yandan da Türkiye'de e, 2016 yılında yapılan enerji yatırımlarının toplu açılış töreni vardı. 5 milyar dolar gibi içinde fosil yakıtların da olduğu enerji e, kömürün olduğu e, testlerin açılması aslında bunu oldu. özellikle sormak isterim Duygu değindiğin çok iyi oldu çünkü e, o nasıl yankı buldu Marrakeş'te yani çünkü çok üst düzeyde katılımla yani Cumhurbaşkanı Başbakan Enerji Bakanı ve aslında tam da Marrakeş'in gündemine göndermeler yapılarak e, yapıldı bu açılış töreni nasıldı oradaki yankısı konuşuldu mu e, sivil toplum düzeyinde diplomatlar düzeyinde yankı buldu mu Genel olarak zaten Türkiye'nin iklim e, politikaları e, o açılıştan bağımsız da çok zayıf görüldüğü için e, yani zaten bilinen e, bir şey Türkiye'nin iklim mücadelesindeki e, yeri. Çünkü mesela Türkiye-Paris anlaşmasını hala onaylamadı. Dediğim gibi hani Suudi Arabistan gibi bir ülke bile onaylamışken e, bunun dışında e, işte ulusal katkı niyet beyanları açıklanıyor Paris Anlaşması için. Şimdi Paris Anlaşması'nın belki bilmeyenler için hedefi şöyleydi. Küresel e, sıcaklık değişimlerini 2 derecenin altında e, mümkün olduğunca 1,5 dereceye yakın tutmak. Bunun içinde ülkeler ulusal katkı niyet beyanları INDC dediğimiz beyanları sunmuşlardı. Türkiye'ninki artıştan azaltım öngören ve aslında çok da bir iddiası olmayan özellikle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeli göz önüne alındığında ee, oldukça iddiasız ve zayıf bir e, IND'diydi. Zaten Türkiye'nin hani bu niye iklim müzakerelerine daha aktif katılmıyor bu kadar potansiyeli varken e, diye çekinceler vardı. E, tabii şey de dile geldi. Çalıştörenli ve e, kömür yatırımlar kömür santral yatırımları da e, gündeme geldi. Yani e, para e, istenen finansmanın özellikle azaltım için kullanılacağı söylüyor. Başımız arkayacımız de defalarca dile getirdi. Biz bunu adaptasyon için istemiyoruz çünkü hani adaptasyon daha fakir ülkelerin ihtiyacı olan bir fon ama biz mitigasyon için istiyoruz yani karbon emisyonlarımızı azaltmak için istiyoruz diyor. Fakat karbon emisyon nasıl azaltılacağına dair bir yol haritası sunmuyor. Aslında oradaki çelişki biraz bu olarak algılandı. Küresel buradaki katılımcılık. Nereden? Evet oldukça önemli bir nokta aslında söylediğim. Ee, adaptasyon için değil azaltım için istiyor Türkiye bu parayı ama ortaya bir plan da sunmuş değil. Lakin aynı gün yapılan bu kömürlü termik santralleri de içeren yatırımları düşündüğümüzde e, şu anlaşılıyor ki Türkiye. E, bakın ben kömüre yatırım yaparım. Eğer bana iklim finansmanı vermezseniz diyor gibi bir anlam çıkıyor sanki. Ne dersin Duygu? Evet. Ee, bilmiyorum ee, şöyle e, aslında e, Türkiye bu anlaşmayı tarafı olmadığı için naylamadığı için e, bu finansman dağılımları işte nasıl uygulanacağını kuralların belirlenmesi sürecinde hani Marakesh e önem katan e, bu tarz e, gündem maddelerin tartışılmasına aslında uzak olacak çünkü e, şimdi Marakesh aynı zamanda Paris ee, anlaşmasını imzalayan taraf ülkelerin de ilk taraf toplantısı olsun mu? Ee, hani öyle bir e, şeyi e, hani Kyoto protokolünün ikinci toplantısı e, CMA denen e, Paris Anlaşması toplantısının birincisi olarak lanse ediliyor. E, bu, bu tartışmalardan e, ay, ayrı kalacak. Yani Yeşil İklim Fonu'na e, evet erişim istiyor e, fakat Yeşil İklim Fonu'nun neye ne kadar e, para vereceği finansmanı nasıl sağlanacağı da aslında bu toplantılarda belli olacak. O yüzden olabildiğince aktif e, ve mümkünse samimi olarak e, bu toplantılara katılım ...göstermesi gerekiyor ki... ...aslında o çerçeveyi çizmekte... ...söz, söz sahibi olsun. Evet çünkü bir yani kurul yetenekli... oluşacak değil mi... ...Paris Anlaşması'nın tarafları tarafından... ...taraflarının olacağı, masada olacağı bir... ...Paris Anlaşması nasıl işleyecek... E, ...grubu, hatta yönetim kurulu gibi... ...Paris Anlaşması'nın bir durumu oluşacak... ...Türkiye o masada olamayacak eğer imzalamazsa. Evet o toplantılarda... E, ...gözlemci statüsüyle... ...belki olabilir ama... E, ...sonuçta anlaşmaya taraf olmadığı için mekmadan yeri olmayacak. E, bu açıdan aslında oldukça heyecanlı e, mahirgeş çünkü e, bu kadar hızlı Paris anlaşmasının e, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi acaba iklimle mücadelede bu hız yeni normal olabilir mi? E, i̇şte e, 2018 yılı sonrası ayendisilerin güncellenmesi işte şeyin e, kurallar kitabının Paris anlaşması çünkü Paris anlaşmasının bir hedefi var ama işte e, şeffaflığı, kuralları, finansmanı bunlar daha belirlenmedi. E, belki bunu da 2018'den önce bekleyebilir miyiz? O e, çünkü bilim bize <gülüyor> hemen harekete geçmemiz gerekiyor. E, Fas'ın her yerinde, Marakeş'in her yerinde taraflar toplantısı hemen harekete geç. E, ...sloganıyla tanıt, e, tanıtılıyor. E, o yüzden acaba biraz öne çekebilir miyiz gibi de bir beklenti var. Evet. E, 2020'den sonra başlayacaktı biliyorsun. Yani DC'lerin e, hmm. hoş bunlar, gönüllü mekanizmalar ama bunları biraz daha erkene çekebilir miyiz e, tartışmaları da var. Peki, e, devam ediyor o tartışmalarla. Senin de söylediğin gibi müthiş bir hızla. Hmm. Zaman zaman o hızın düştüğünü... ...düşmesine neden olan... E, taleplerde olabiliyor... ...az önce de konuştuk evet. ama... E, ...devam ediyor... ...önümüzdeki haftada çok kritik olacak... ...bu haftalık çok teşekkür ediyoruz Duygu Kutlay. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler... ...değerli dinleyenler... Ee, Greenpeace'ten ...Duygu Kutlay telefon attığımızdaydı... ...Marakeş'ten durumu aktardı bizlere... Ee, ...sormayı unuttuk ama... ...önümüzdeki haftada konuşuruz... ...unutmadık daha doğrusu... ...vaktimiz kalmadı... ...bir konumuz daha olacak... ...telefonda bekliyor... Ee, o da şuydu ki Türkiye 2020'deki kopa ev sahipliği yapmak istiyor o yüzden Marrakeş'te kocaman bir pavyon oluşturmuş durumda müzakerelerin sürdüğü alanda orada da bir yandan 2020'yi Türkiye'de Antalya'da yapmak için lobi faaliyetleri sürdürülüyor diyelim ee, Türkiye'nin. İklim baş müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar. Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar. İlginç e, Twitter aktif kullanan bir e, kişi kendisi. E, eğer dinliyorsa onu da bağlamak çok isterdik onu söyleyelim. E, birkaç Twitter dedikodusunu verip ondan sonra hemen ikinci telefonumuza geçelim. Çünkü konuştuklarımız arasında kritikti. Gözünüzden kaçmışsa eğer. E, Semra Cerit Hoca Marmara Üniversitesi'nden iklim bilimci bir hocamız. Dedik ki Twitter'da. Türkiye'nin Paris'i onaylamasına gerek kalmayabilir. En azından ilk 100 günü bekleyeceklerdir Trump'ın ne yapacağını görmek için dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yeni başkanı Donald Trump ne yapacak diye. Bu tweet'i RT'liyince Mehmet Emin Birpınar, Semra Celit de sordu. Sayın Mehmet Emin Birpınar böyle bir düşünce olduğu için mi paylaştınız mesajı? Mehmet Emin Birpınar'ın cevabı ilginçti. Kendin de inanmadın demek ki yazdığıma. Dedi Semra yine bir ironiyle beklemeden onaylayacağınızı anlıyorum çok sevindim diyerek ekledi müzakerelere sert bir giriş yaptı Mehmet Emin Birpınar ee, ve bu girişi takdir de gördü ee, çevre mühendisleri odası genel başkanı Baran Bozoğlu Mehmet Emin Birpınar'ın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dile getirdiği yeşil iklim fonundan yararlanma talebi çelişkili gelebilir ama kesinlikle meşru bir taleptir. Mehmet Emin Birpınar bu konuyu açılışta dile getirmesiyle bence zirveye damga vurmuştur. beğenisi veya beğenilmesin dedi. Bu mesajları da yine Mehmet Emin Birpınar paylaştı kendi hesabından da. Marrakeş dedikoduları böyle. Marrakeş ve Türkiye'de eş zamanlı yapılan açılışlar, Türkiye'nin iklim müzakerelerindeki yolu, yöntemi bunları da konuşalım şimdi. İklim enerji uzmanı Önder Algedik telefon attığımızda. Merhaba Önder. Merhaba, merhabalar, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bir hayat koşturmacası içindesin şu anda biliyorum. O yüzden bir 10 dakika seninle hızlıca durumu değerlendireceğiz. Şimdi dinlemişsindir bir miktarını konuşmamızın. Tabii. Zaten takip ediyorsundur. Türkiye ilginç bir pazarlık yürütüyor sanki. İlginç bir müzakere yürütüyor sanki. Burada kömür santrali açılışları ve orada vurgulanan kömürü eriteceğiz mesajı ve bir tarafta İklim yararlanma isteği Marrakeş'te sıkı bir pazarlık dönüyor gibi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, aslında 2009-2010'a kadar Türkiye iklim müzakerelerinde genelde düşük profili e, takılmayı tercih etti. Yani toplantıda çok konuşmayan tek taze ve sadece özel koşullarda bir defa ya da iki defa... Önder e, biraz sesini yükseltebilir misin eğer mümkün olacak. De, Şahane, evet. Ya şimdi Türkiye genelde bu tür müzakerelerde uzun süre düşük profilli görünmeye çalıştı. Yani çok fazla söz almayıp sadece ve sadece Marrakeş'te alınan, daha önce Marrakeş'te alınan kararı hatırlatıp Türkiye'nin özel koşullarını beyan edip oradan da teknoloji ve finansmanla yararlanma ifadesini kullandı ama bunun peşini çok devam ettirmedi. Şimdi Marrakeş'te ne yapıyor? Hem Türkiye bir reyon açtı kendilerinin deyimiyle, bir fuar pavyonu açtı. Buradan bir Antalya için turizm reklamı yapıyor aslında bakarsanız, Kopu oraya almaya çalışıyor ki bunun anlamı çok önemli çünkü eğer Türkiye'de olursa bunun yönetimini Türkiye yapacak demektir. Bu da çok zor bir durum müzakere açısından. Ama bir taraftan da içeride termik santraller açıyor, şu i̇şte araya iki tane güneş santrali koymuş mesela ya da rüzgar santrali koymuş ya da doğal gaz çelim santralı 150 tane santral açıyorum diye. Toplu bir açılış töreni yapıyor. Şimdi Türkiye'nin temel noktası şu. Türkiye diyor ki ben yüksek karbon ekonomisiyle ilgili bütün yatırımlarımı devlet olarak finanse edeyim, ettireyim. Eğer finanse edemiyorsam bankalara kredi verim Eğer olmuyorsa bakanlar kurulu kararı çıkartayım. Bu sayede kömür için fazladan para verebileyim diyor. Ama iş eğer iklim değişikliğine halka geliyorsa diyor bunu diyor ya halk e, finanse etsin diyor ya da e, uluslararası e, kuruluşlar finanse etsin. Diyor. Şimdi burada kötü bir tartışma var zaten pazartesi günü Türkiye'nin bu girişinden sonra e, yöntemsel tartışma yapılmış ama bakıldığı zaman diğer ülkeler yöntemsel tartışma yapılmış yapmış e, bakıldığında Türkiye aslında e, risk altında ve fakir olan ülkelerin alması hakkı olan paradan pay istiyor. Buna tabii Çin'de de sulanıyor, Hindistan'da sulanıyor ama zaten Çin'i eleştirmek bence Çinli muhaliflerin ciddi bir görevi. Hindistan'ı eleştirme Hintlilerin görevi. Ama biz Türkiye'de, mesela Etiyopya iklim için e, proje yapabiliyorsa kaynaklarını 2020 emisyon azaltım taahhüt koyabiliyorsa daha fazlası için para istiyorsa Türkiye emisyonlarını katlayıp ondan sonra para isteme hakkı yok. Yani bu e, halka gelince e, halk versin diğer ülkeler versin ama kömüre gelince, petrol'e gelince, doğalgaza gelince devlet verir ya da verdirir. E, politikasının çok yanlış ve ahlaki olarak da çok problemli olduğunu düşünüyorum. Şu an alan boş olduğu için e, insanlar bunu takdir ediyor olabilirler ama etik olarak bakıldığı zaman şu an Türkiye'de partiler kapatılıyor, e, demokrasi ciddi saldırılar var ve bunun bir benzeri Bence e, aynı klasmanda bir şey. E, fakirlerin, fakir ülkelerinin ihtiyacı olan ülkelerin alması gereken paralar Türkiye ihtiyaç duyuyor. Burada çok doğru olduğu açıktır, düşünmüyorum. Evet, ulus devletlerin belki de e, temeli bu. Yani kendi devletinin, kendinin çıkarlarını düşünmek. E, şunu biraz açalım isterim, hızlıca geçin. Araya birkaç güneş rüzgar serpiştirdiler dedin ama Cumhurbaşkanının sözleri e, biraz daha kuvvetli bir şey gibi. Diyor ki, dünyanın en büyük güneş tarlasını ben Konya Karapınara kuruyorum. Yatırım bedeli 1.3 milyar dolar olarak hesaplandı diyor. Yeni bir e, enerji yatırım modeli çıkartmış e, hükümet ortaya. Gör, yani eminim takip etmişsindir. Alım garantisi yani bunu artık e, e, oturtuyorlar anladığım kadarıyla. Alım garantili e, en düşük fiyatı verene... İşte 50 yıl hem yap hem işlet diyecekler yani uyguladıkları bir modeldi ama e, bunun pek çok bundan sonraki projede de uygulanacağını anlıyoruz bu pazartesiden beri ve bu yenilenebilir enerjiye çok önem veriyoruz diyor hem başbakan hem bakan hem de cumhurbaşkanı ama diyor öyle teknolojisini dışarıdan almayacağız burada geliştireceğiz Türkiye'de bu millet yapar. E, diyor örneğin ve bu yüzden de 15 yıl ARGE şartı getiriyorum ben diyor yenilenir enerjiyle e, gelecek e, şirketlere. Mesela bunlar da ilginç hamleler değil mi bir yandan? E, çok ilginç bence eğer Türkiye böyle bir şey uyguluyorsa bütün kömür santralini kapatsın. Yani şimdiye kadar kömür konusunda bir teknoloji olduğu pek söylemez. Kömürde hala kazanı buhar türbünlerini biz dışarıdan alıyoruz. Doğalgaz çerim santraliyle daha keza öyle. E, Baktığınız zaman e, çok daha fazla kurulu güce sahip doğalgaz çerim santrali açtılar. Neden güneşe bir rüzgar gelince teknoloji şartı geliyor? Hmm. E, bu ciddi bir tartışma. İkinci bir nokta, e, böyle bir ekonomik modelden bahsetti. Çok da güzel tanımladın. Aslında bunu geçen sene konuşmuştuk. Rödovans yoluyla elektrik üretim modelini kömürden e, doğal şey de geçiriyor. Güneş bir rüzgara geçiriyor aslında bakarsan. Çünkü bu e, bir rödovans modeli. Kömürdekinin e, Kömürdeki uygulamanın güneş uygulamasının bir karşılığı aslına bakarsan. Peki YK denilen o hani Karapınar'da 1 gigawatt 1.3 milyar dolarlık hikaye ne? Şimdi güneşin en temel esprisi olan şey dağıtık olması. Yani tüketildiği yerde üretilme şansının olması. Çünkü güneş her tarafa doğuyor. Peki neden biz Karapınar'a güneş hapsediyoruz? Aslında burada Türkiye'deki yüksek karbon enerji matematiğinin o görünmeyen perde arkasındaki dinamiklerini harekete geçirme potansiyel yüksek bir şey görmeye başlıyoruz. Yani nasıl olacak ben bilmiyorum. Mesela eğer bu hızlı tren hikayesine dönerse bu işin olması bir 10-15-20 yıl bulur gibime geliyor. Yani bunu hakikaten şeffaf, katılımcı, zaten çatılarda olan sistemi desteklemesi için yapıyoruz? Yoksa kontrol edilebilir. Eğer termik santral için fazla kapasite yoksa gerektiğinde proje uzatılabilir olması için mi yapıyoruz? Bence bu tartışmaları çok Türkiye'de yaşayan herkes çok iyi biliyor. Şu an Türkiye'nin değerinde aslında finansmanı halka vermek, e, halka ödetmek, olmuyorsa uluslararası e, sermayeden paralar almak, bir ekonomik model kurmak, bu ekonomik model sayesinde kontrol edebilmek ve bu kontrol sayesinde yani çok basit bir şey söyleyeceğim. E, biliyorsunuz tartışman için e, mecliste sorun önergileri verdiriyoruz. E, şeye sorduk, Enerji Bakanı'na rödemans yolları elektrik üretiminde alınan fiyat ne kadardır elektrik fiyatı? Cevabı şu oldu: Ödeme vasıtasıyla elektrik satın alması yapılamaktadır diyor. Yani ortalıkta resmi olarak dokuz tane şey var, proje var, bunların altı yedi tanesi çalışıyor ve devletin ödeme vasıtasıyla elektrik satın almadığını söyleyen bir enerji bakanımız var. Şimdi bu güneşte neye alınacak? Yani nasıl engeller oluşturacak? Hiç kimse bunları bilmiyor açıkçası. Evet ben de aslında tam bu yüzden sormuştum bunu sana biliyorum bu meseleyle uğraştığını anlaşılan o ki e, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını dinlediğimizde senin rödevans yoluyla elektrik e, alımı dediğin e, sistemi artık ayakları üzerine oturtup e, bir model haline getirmişler hazırlıklar Aynen. tamamlanmış bundan sonra bu iş böyle devam edecek gibi ki zira o hazırlıklar tamamlanana kadar da örnekleri vardı Önder al gidip çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum çok kolay gelsin iyi yayınlar. Evet Değerli dinleyenler Önder Algedik'ti son olarak telefon bağlantısıyla konuğumuz da Ankara'dan bağlandı. Hem Türkiye'nin iklim müzakerelerindeki konumunu değerlendirdik hem de e, önümüzdeki süreçte nasıl bir enerji iklim politikası bekliyor bizi onu gördük. Bir de tabii en önemlisi bu Pazar, bu haftanın ilk günü konuşulan o açılıştaki sözleri ve Türkiye'nin stratejisine dair önemli notlar Sundu, Önder Algedik. Şu notların altını çizip bırakalım. Kapatalım. Ee, Türkiye güneş enerjisi için acil bir e, plan yapmış gibi gözüküyor. Ve diyor ki 15 yıl ARGE garantisi getireceğim. Türkiye'de üreteceğiz. Öyle yurt dışından öyle teknolojiyi almak yok diyor. Ki Marrakeş'te de teknoloji için yardım istedi. Ee, ve anlaşılan o ki Türkiye doğalgaz çevrimde de kömür santralinde de bunu istiyor daha doğrusu doğal gaz çevrimde de kömür santralinde de teknolojiyi yurt dışından almasına rağmen böylesi bir RG şartı koşmuyor bu nokta önemliydi hızlıca toparladık diyelim haftaya 11'de görüşmek dileğiyle.